1958, numaralı konu, Hazreti Ömer'in bir cini yere vurması ve onun devrinde şeytanların bağlanması, evet, Abdullah şöyle anlatıyor, şeytan, Hz. Peygamber'in sahabilerinden birisiyle karşılaşmış, güreşmiş ve Müslüman onu yere vurarak onun baş parmağını ısırmıştır, bunun üzerine şeytan o sahabiye, yakamı bırak, sana bir ayet öğreteyim, bizden herhangi bir kimse o ayeti duyduğu zaman mutlaka kaçar, dedi, bunun üzerine sahabi onu bıraktı, fakat ayeti öğretmek istemedi, Dedi. Tekrar sahabe onunla tutuştu ve onu yere vurdu, onun baş parmağını ısırdı ve, bana o ayeti haber ver, dedi, o, yine de ayeti öğretmekten çekindi, sahabe onu üçüncü defa yere vurunca, o ayet Bakara suresindeki ayet el-Kürsi'dir, dedi, Abdullah bin Ömer'e, o zat kimdir, diye sordular, Ömer'den başka kim olabilir, dedi.